Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün burada toplandığımız gibi Allah Azze ve Celle hepimizi cennette toplanmayı nasib etsin. Allah Azze ve Celle orada da bizleri sayısız nimetlerle bulutlandırsın. Kardeşimizin oğluna da Allah Azze ve Celle uzun ömür versin. Hem anaya babaya hem de dine hayırlı kılsın. Alimlerden eylesin. Akıbetini hayır eylesin. Ve hayatında şirkten, küfürden, her türlü bilattan uzak kılsın. Cennette de şefaat edeceklerin arasına kılsın. Evet. Allah'a hamd eders, Ondan yardım ve mağfiret dileriz.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 dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir Allah hepimize cennete girecek amel istemeyiz. nasip etsin evet, geçen hafta sıratı Mustafa kim kelimesinin kelime manası ve ıslahın üzerinde biraz durmuştuk İnşallah geniş bir zamanda onun devamını işleriz bugün Mehmet abimizi kırmayalım madem. mankörlük kelimesinin üzerinde biraz durmaya çalışalım. Hem de böyle bir yemeğin üzerinde ağır bir sohbet insanları uyutabilir. Evet. Allah bizleri hayırlardan kırsın, nankör olanlardan eylemesin. Nankör kelimesi kardeşleri kendisine yapılan iyiliği inkar eden gördüğü iyiliğin ve yardımların değerini bilmeye, iyilik ve nimet verene karşı inkarcı bir tavır takınan kimseye verilen isimdir. Yani İslam'da fail ve failin işlediği bir fiil vardır. İşlediği fiil neyse, şirk ise sahibine ne derler? İşlakçısına müstik derler. Allah Azze ve Celle'nin türlü türlü nimetler verdiği halde veya birinden bir iyilik, bir güzellik gördüğü halde kendisine iyilik değil de kötülükle de, muhakkul de bulunuyorsa ben senden ne gördüm ki genellikle Allah Resulü ve Resulam'ın cehennemi gördüm, ek kadınlardı ha şunu hatırlayacak olursanız kadının biri soruyor, neden ey Allah'ın Resulü bu kadar erkek varken neden biz kadınlar çoğunuz çünkü sizler eşlerinize e, nankörlük eden insanlarsınız. Onlar size dokuz iyilik yapıp bir kemlik yapsa hemen dersiniz ki sizde ne gördük ki? Ne iyilik gördük ki? Nimete nankörlük yaptığınız için bu amelde sizi ne yapar? Cehenneme götürürdü. Evet. İyiliklere ve nimet verene karşı takımlan bu olumsuz tavra nankörlük denir kardeşler. Işte. Mankörlük de İslam'da iyi kelimelerden değildir. Allah'ın sevdiği, hoşlandığı amellerden hiç değildir. Allah mankör olanları sevmez. Eskiler bu kötü ahlaka küfranı nimet derlerdi. Hadiste geldiği gibi mankörlük demezlerdi. Yani nimeti yalan sayma, nimeti inkar etme, nimeti ve sahibini görmezlikten gelme manasındadır. Eskiler hiçbir zaman nankör kelimesini kullanmamışlardır. Nankör kelimesi aslında Arapça değil Farsçadır. Bize Farsçadan girmiştir. Arapçadan girmemiştir. Onun için nankörlük kelimesi kavramlarda nankörlük diye gelmez e, küfranı nimet diyebiliriz. Nankörlük diye Arapça ararsan bulamazsınız. Gördüğü iyilikleri kavuştuğu maddi veya manevi nimetleri inkar eden, iyilik edeni ve nimet vereni bilmeyen, teşekkür etmeyen veya şükretmeyen kimseye de nankör anlamında kafiri nimet denilmiştir. Küfran değil, kafiri nimet denilmiştir. Ve kafir kelimesine baktığımızdansa kardeşlerim, Allah'tan gelen, gerçeğin üzerine örten, gizleyen, tanımayan, ve inkar edendir. Nankörlük de iyilikleri, nimetleri ve bunları yapanları görmek, inkar eder, bilmemezlikten gelir. İnsan, kendisine yapılan iyilik ve yardımların, verilen nimet ve rızıkların değerini bilmelidir. Bu iyilikler ister insandan gelsin, ister Allah'tan gelsin. Kişi bunun suğurunda olmalıdır. İyilik yapanlar genellikle de karşılık beklemezler. Ama mankörlük de işlemezler. Ancak iyilik yapanlar teşekkürü hak eder ama insanoğlu ne yazık ki iyilik edene değil muhakkak yardaklanması gereken veya bir yere yakınlaşacaksa ona teşekkür eder. Hakikaten kendisine iyilik yapana teşekkür etmez. Ama hak edenler iyiliği yapan insanlardır. Teşekkürü hak edenler. Ama bu maalesef ne peygamberlerde, ne suttuklarda, ne alimlerde, ne de davetçilerde maalesef kimse gelip de kendisine teşekkür etmemiştir. Bu teşekkür hem yapılan iyiliğin derecesini artırır, hem nimetin devamını sağlar, hem de iyilik yapan ile yapılan arasında sevgi bağını kurar. Teşekkür olduğundan. Ama nankörlükçe aradaki sevgiyi götürdüğü gibi sevginin zıttı nedir? Nefrettir. Hemen nefreti ortaya da düşmanlık, kin, adavet de arkasından gelir. Kardeşlerim nankörlük ya Allah Azze ve Celle'ye ya da insanlara karşı yapılır. Ama ister Allah'a olsun, ister insanlara, iki tarafta da revaç ne yapmaz? Bu bulmaz. Kişi başkasından gördüğü bir iyiliği, bir yardımı, bir destek olmayı görmezlikten gelse bu bir nankörlüktür. İyilik yapanı unutarak nankörce davranmadır. İnsanlar ölünceye kadar birbirlerine muhtaçtır kardeşlerim. Hiç kimse kendi başına hayatını ne yapamaz, ikame edemez. Çünkü insanoğlu sosyal yaşantıya nedir muhtaçtır. Muhakkak akraba ilişkisi olacak, toplumun ilişkisi olacak, iman küsü ilişkisi olacak, muhakkak bir ilişkinin ne yapacak içinde olacak. Kendi başına yaşaması mümkün değildir. Yani benim buna ihtiyacım yok benim şuna ihtiyacım yok diyemez. Atalarımızın dediği gibi demir kapının ağaç kapıya her zaman nedir? ihtiyacı vardır demiştir. Hele hele maddi gücün her şeyi çözmediği tecrübelerle ne yapmıştır? ispatlanmıştır Yani ben ta zirveye benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Param var, pulum var. Bunların hepsi nedir? Hikayedir. Sen ne kadar zengin olursan ol muhakkak bir küle dahi nedir? Bir Allah seni muhtaç edebilir. Kişiye ana babasının iyiliğinden tutun da hasta olunca tedavi eden doktora okutan öğretmene yol gösteren bir büyüğe kadar tevhidi öğreten bir önünde giden insana kadar pek çok kimsenin iyiliği dokunur. Bir insana ana babasının yaptığı iyilikleri saymak mümkün mü? Mümkün değil. Bu karşılıksız iyiliklere teşekkür etmek insanlık ve yardım etme duygusunun da yüceliğini getirir. Onun için Allah subhanahu ve teala İsra suresinde, Lokman suresinde büyük günahları sayarken şirkten sonra anaya babaya üf bile demeyin diyor. Yani ana baba istersen müşrik olsun, istersen kafir olsun. Onlarla dünyalık konularda ne yapın? İyi geçin. Seni Allah'a ve Resulüne isyana davet ederse onlara ne yapma? İtaat etme diyor. Ama üf bile ne yapma? Deme diyor. Mesela sahabenin bir tanesi Allah kendilerinden razı olsun. Yani o kadar bizim için misaller var ki bu konuda Kur'an ve sünnette yani ne kadar anlaşacak saatlerimiz yetmez. Ama onlardan bir tanesini seçeyim. Babasının zulmünde ve babasının artık hareketlerinde gına geliyor. Son noktaya geliyor ve diyor ki Allah'ın Resulü ben bana öyle bir şey söyle ki babamın hakkını vereyim onun babalık hakkı üzerinden gitsin diyor. Bu halimiz gibi nakletti rivayette. Bakın aleyhissalatü vesselam önce sakinleştirir. sakinleştiriyor. Sen diyor babanı köle olarak bulsan, onu satın alıp azat etsen, yine köle olarak bulsan, satın alıp azat etsen, yine köle olarak bulsan, satın alıp azat etsen ki sayıyı tuvaletiyor aleyhissalatü vesselam ve akabinde yine de onun hakkını ne yapamazsın? Ödeyemezsin diyor. Yani bizler anne ve babamızın kesme hakkına sahip değiliz kardeşler. Onlar iman eder etmez. Buna da gücümüz yetmez. Ama biz onlara Allah'ın emri gereği ne yapmak? iyi davranmak zorundayız. Bir annenin çektiği sıkıntıyı düşünün. Evli olanlar bilir. Kendisi çocuk ağladığında bir tarafa gider ama o anne önce dokuz ay karnında binbir sıkıntıyla o çocuğu ne yapar? Taşır. Sonra doğurduktan sonra çocuğun birçok evreleri var. Yani. Çocuk büyüyüp de bunları unuttuğunda dönüp de sen bana ne yaptın ki ne yapamaz Diyemez. Bunun yanında bir babayı düşünün, karda, kışta, soğukta binbir sıkıntıyla ne yapıyor? Eve iyi almak için gidiyor. Hasta olduğunda çocuğu onun için uykusuz kalıyor. Birçok sıkıntıya giriyor. Yani bunları bir çocuk bir köle olarak bulup azat ise yine de ne yapamaz? Ödeyemez ve onlara iyi davranmak zorundasın. Onlara eğer iyi davranmıyor, kötü davranıyorsa bu nedir? Nankörlüktür. Hem Allah'ın indirdiğine hem de Allah'ın o insana verdiği o kula karşı ne yapma? İyi davranmamadır. Evet. Demek ki iyiliklere karşı teşekkür etmemiz gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yapılan iyiliklere karşı diyor teşekkür etmeyen ne yapar? Allah'a şükretmezdir. Yani birisi birine iyilik yaptığında o onun o iyiliğini bilmiyorsa demek ki Allah'a da şükreden bir kul değil bu kul. Düşünün halk arasında bile bir fincan kahvenin ne derler? 40 yıl, 40 yıl hatırı vardır. Yani bunlar basit sözler değil. Bizim konuşmalarımıza, edebiyatımıza kadar ne yapmış? Girmiş. Bir fincanın 40 yıl hatırı varsa bir iyiliğin olmaz mı? Demek ki bunların güzel anlaşılması gerekir. Ama ilişkiler manevi değil de maddeye bölünürse ne olur? İhtiyaç bittikten sonra o iyilikler o dostluklar da ne yapar? Gider. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında onlar burada da dosttur, orada da dostturlar. Diyor. Onlar burada da düşman, orada da düşmandır diyor. Düşman olanlar kim? İman etmeyen insanlar. Buradayken bir çıkar için bir araya gelen, çıkarları bittiğinde ne yapan? Ayrılan insanlar orada azabda davet edildiğinde ne diyecek? O beni oraya davet etti. O diyecek ki yok ben davet etmedim. O bizi buraya çağırdı. Onun azabı iki kat olsun. Ama inanan tarafa da, Ya Rabbi o mümindi. Bu benim mümin kardeşimdi. Ben dünyada bunu böyle biliyordum. Ya Rabbi bunu ateşten çıkar diye ne yapacak? Eğer gücü yetiyorsa onun için şefaatçi olmaya çalışacak. Yani iyilikler, müminlerin burada da devam ediyor, orada da. Ama nankör insanlar burada da nankör, orada da nankördür. Evet. Bütün maddeyi bütün ilişkilerin temeline yerleştiren, çıkarından başka kutsal bir şey tanımayan bu yüzden de derin bir egoizme saplanan günümüzün insanı hep helakın eşiğindedir kardeşlerim. Öyle sözler söylemişlerdir ki bu insanlar aleyküm için gemisini kurtaran kaptandır. İşte her koyun kendi bacağından açılacak gibi İslam'a uymayan tevhide uymayan birçok neler sözler söylemişler ve ilişkilerini hep böyle sürdürmüşlerdir. Halbuki dinimizde hep verme vardır. alma yok. Karşılık bekleme yoktur. Hep verme vardır. Bakın Allah Resulü'ne aleyhissalatü vesselama namazdayken bile evdeki 3-4 tane altın kendisi ne yapmış? Meşgul etmiş. Ve bunu infak ettikten sonra ne kadar rahat diyor. Hatta bir savaşta birçok ganimet geliyor, altın geliyor. Verecek adam bulamıyorlar. Bilal ikisi 3 günden fazla mescitte geceliyorlar. Yani verecek adam bulamıyorlar. Sağdan soldan birileri gelsin de onları dağıtalım evimize gidelim diyor. Düşünün. Dağıtamamanın sıkıntısı var. Çünkü aç karna bir Müslüman yatağına giriyorsa kendini ondan ne yapıyordu? Mesul tutan bir Resul ve onun bir ashabı var. Ama iman hakim olmadığı zaman infak, yardımlaşma değil. Bunun dışında sadece maddeye dayanan bir hayat bakışı var ki bu da Müslümanı ne yapar? bozar, nankörlüğe sevk eder. Kardeşlerim, insan, diğer insanlardan gördüğü iyilik ve yardımlara teşekkür etmeli. Fakat iyilik edene kul köle olmamalı. Onun karşısında eğilip büzülmemeli, zelil olmamalıdır. İyilik eden böyle bir şey beklerse bu iyilik değil, sömürü niyetlidir. Yani İslam iki tarafında dengesini ne yapar? Tutmaya çalışır. Şimdi adamın birinin giyecek ayakkabısı yokmuş, elbisesi de yokmuş. İki tane emekli otururken demişler ki gel lan sana bir ayakkabı alayım. Öbür de demiş ki gel sana bir elbise alayım. Adam şimdi yolda yürüyormuş, yağmur yağıyormuş. Lan sabıra basma, kenardan git. Gidiyormuş lan güneşte gelme, elbiseye çıkarsın, bak rengi gider. En son adam dayanamamış lan şimdi elbisenin üzerinde ayakkabımızdan sokakta çıkarıp gitmiş. Bu da olmamalı. Yaptığın zaman bunu başa kalkmak için değil. Onu gördüğünde ben bana bu kadar iyilik yaptım da bana böyle yapıyor bunu da dememeli. Yani başa kalkmamalı. Ya balık bilmezse Aynen. balığın sahibi bil. Yani bizde sevap makinası olmamış gerekir. Ha, karşı daikinde nankörlük bekleme o iyi bir şey değil. Ona tahammül etmek de kolay bir olay değil. Ama bizde Hayrı yapmak zorundayız. Mankör değil, e, vefalı insanlar olmak durumundayız. Yani iki tarafta dengeyi ne yapacak, sağlayacak. İyilik yaptığı bir adam bir gün gelir, kendisine iyilik yapan duruma gelebilir. Sularcın ne bilir? Allah'ın verdiği nimetler bugün böyle akar, yarın şöyle akar. Bugün infak eden durumda olan birisi, yarın infa muhtaç durumda olabilir. Bu Allah'ın bir kaderidir, takdiridir. Birçok insanda bu yönde ne yapmıştır? imtihan etmiştir. Hatta bazıları böyle bunaldığında Allah seni benim bir dilim ekmeğime muhtaç etsin de bir gör. Bu gibi sözleri de söyleyen insanlar çıkmıştır. Bu da ciğerleri yandığı için söylenen insanlardır. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldin hocam. Evet. iyiliklere ve yapılan yardımlara nankörlük etmek bir kısı ahlaktır. Kınanması gereken kötü bir davranıştır. Ancak Müslümanı din sınırlarının dışına da ne yapmaz? Çıkarmaz. Yani ona kafir muamelesi de ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Ama kınamanız gerekiyor. Kınamadığınız zaman aynı hakkı sizlere de ne yapacak? Sidayet edip gidecek. Çünkü bu Herkes imanı nispetinde gördüğü münkerle ne yapmalı? Mani olmak zorunda. Sohbetin sonunda inşallah bir rivayetle bitireceğim bağlayacağım sohbet daha hoş. O zaman anlaşılır. Evet. Buhari'de gelen bir rivayet var kardeşlerim. Bir gün Abdullah bin Himar, Himar biliyorsunuz eşek. Mekabur. Ama sahabelerde hayvan isimleriyle lakaplanmak kötü bir şey değildi. Bugün birine bir eşek veya şu burada kavga çıkar. Aslanım de, adam gevşemeye başlar. O da hayvandır, o da hayvandır. Ama sahabelerde bunun seçimi yoktu. Bir güçlük e, ifadesiydi. Onlarda böyle bir rahatsızlık yoktu. Mesela Allah, Allah Resulü ve Vesselam'ın zevcelerinden bir tanesi Zeynep Binti Caş. Caş ne demek? Hatır demek. Yani rahatsız olma onlarda nedir? Yok. Yani onlarda bir simge, bir güçlük şeydi. Bu arada imtihan oluyorsunuz. Olur <gülüyor> <gülüyor> mu? Ona da bakarız. Tık tık kardeşim. Evet. Şimdi Abdullah bin İmar Allah kendisinden razı olsun. Çok şakacı bir sahabe. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği bir sahabe. Pazara gidiyor. Ne alırsa alıp geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ı alıyor diyor. Daha sonra adam parasını istediğinde olundan tutuyor gelir, Fiyerikten öde bakayım diye. Allah Resul'da gülerek ödeyor. Böyle bir sahabe. Yani çok e, muhabbeti hoş. Hatta Hazreti Osman kafasını bile yaran sahabeden mi? Evet. Bir gün içki içerken yakalanıyoruz. Bu sahabe. Ve meclise getiriliyor. Kendisine hat vurulacak. Ebu Musa öyle şairi Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin. Şu meclisine adabını bozdun diye ona lanet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüyor ona lanet etme. Vallahi Allah'a ve Resulü çok seviyor. Bak günahına da kendisine ne yapılır? Hat uygulanıyor. Yani buz dediğimizde mankörlük yapana da dinden çıkan bir muamelesi ne yapmayacağız? Yapmayacağız ki tövbe etmeye ne yapacak? Bir fırsat bulacak. Günahın nispetinde dozunu ayarlamanız gerekiyor. Günahın nispetinde dozunu ayarlamadığınızda adam kendini dinden çıkmış gibi hissedersen aslında dinsizim, hananker olmuşum ve kasıtlı fırtıkmıyım yani. Çünkü senin yanında zaten ne yapamıyor? Girenmiyor. Evet. Allah bizleri vefalı kürsün, nankörlüğünün her türünde uzak kürsün. Hem bizi hem de neslimizi. Abi. Nankörlüğün iki boyutu vardır kardeşlerim. Birisi Allah Azze ve Celle'nin bizlere verdiği nimetlere karşı, ikincisi de bizlere yapılan iyiliğe karşı yapılan nankörlüktür. Birincisi Kur'an'ın ifadesine göre inkarcıların bu nankörlükleri onların küfür etmelerinden kaynaklanıyor. Şimdi küfür ile nankörlük farklı gibi görünse de aralarında çok yakınlık vardır. Nankörlük anlam sahası içinde tıpkı küfür gibi Allah'ın yaratıcı, bütün evrenin sahibi ve canlılara ait geçim kaynaklarının yaratıcısı olduğunu, insanın sahip olduğu hayat, can, kalp, eşya gibi şeylerin onun tarafından verildiğini inkar etmek vardır. Bu tutum da elbette tıpkı küflü düşmek gibidir. Yani kafirlerin ahlakı gibidir. Mesela ayetlere baktığımızda Kur'an'da Sebe sureşinde Allah diyor ki Azze Celle Allah'ın verdiği nimetleri tanımayıp inkarcı olan azgınların cezalandırıldığını anlatılmakta diyor. Şimdi düşünün Sebe halkı Allah Azze ve Celle onlara türlü türlü nimetler verdi. Onlar ne yapıyordu? Tutup Güneşe tapıyorlardı. Allah'ın yarattığı bir şeyi Şeytan onları aldatmıştı ve bu da Allah'ın verdiği nimetlerin kadri kıymetini bilememekten kaynaklanıyor. Yine Nah'ın suresinde Allah bir şehri size misal verdi. Halkı güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı da her yerden bol bol gelmekteydi. Fakat nimetlere nankörlük ettiler. Böylece Allah da yaptıklarına karşılık olarak ona açlık ve korku endişesi taktıldı. Şimdi günümüzde benim yaşımda olan insanlar biraz geriye baktığında ben ortaokula kadar elektriksiz bir ortamda oturduk. Ankara gibi bir yerde. Doğma bölümü burada. Şimdi elektronik aletlere yetişebiliyor musunuz? Geçmişteki almış olduğunuz azıcık bir maaş, koskoca altı kardeşlik yani veya 8 kişilik bir aileyi çok rahat geçindirirken bugün bir kişiye ne yapmıyor? Yetmiyor. Yetmiyor. Yani insanların iltirasları, insanların müstiftlikleri ne yapmıyor? Bitmiyor. Eskiden bir telefon bir muhtarın evinde olurdu. Şimdi doğan çocuğa hediye, cep telefonu. Ve hepsine kontür, hepsine batarya, hepsine bir şey. İnsanların müstiftlikte nedir? Hak şofadır. Bazen insan kime sadaka hayır yapacağını da şaşırıyor eskiden çatılara bakardık. Televizyon anteni olan evlerin ihtiyacı yok derdik. Şimdi herkeste de uydular var. Sonra arabalı olanlara şimdi herkeste de, de arabalar ama kim ihtiyaç içinde kim değil anlamakta zorlanmaya başladı Çünkü insanlarda doymak bilmeyen bir ihtiyaç var ve Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür diye bir şey yok. Bakın Allah Azze ve Celle'nin asab, Resulünün ashabına bakın. Bizler diyor Allah'ın emri gereği diyor sadaka verin ayeti indiğinde verecek hiçbir şeyimiz yoktu. Giderdik diyor hamallık yapardık. O hamallığın ücretini Allah yoluna infak ederdik. Ne kadar güzel bir iş yaptık diye. Rahat yaptık Bugün ise insanların ayağına gelmeden ve cebindeki bozuk parayı ancak bir insan sadaka namına ne yapıyor? verebiliyor. Onun için insanların da bu konuyu oturup düşünmesi gerekir. Yani herkeste nankörlüğün bir kısmı nankörlüğü. O gün insanlar evlerinde yiyeceklerin fazlasını hurma ağaçlarında asıl olan heybelere götürür ne yaparlardı? Bırakırlardı. İhtiyacı olan gelir oradan ihtiyacı kadarını alırlardı. Bugün mesela Allah razı olsun birçok kardeş ee, mesela benim çocuğum büyüdü abi diyor. Bunu diyor ben yıkadım ütüledim. Bir ihtiyaç sahibine ver diyor. Şimdi ben verirken adamın yüzüne bakarım. Şöyle diyor. Ya şimdi insan sıkılıyor. Ya bu Allah zaten elinden çıkmış. Sana vermiş. Vallahi ben yamalı pantolonla çok gezdim. Hatta pantolonumuz olmazdı. Annem şeker çuvalından bize çok pantolon gitti. Bizi küçülmedik. Ama bugünün insanı aldığı terbiyenin yüzünden birinin giydiği elbise asla giymiyor. Bu da nankörlüktür. Fakirin bu nankörlüğü de onu cehenneme ne yapar? Götürür. Yani Allah'ın verdiği nimet. Sen onunla imtihan eder. Onu da ne yapar? Onunla imtihan eder. Onun için Allah'ın gönderdiği bu nimetlerde de duyarlı olmamız gerekir. Evet. Ayetlere baktığımızda nankör tip küfre düşen inkarcı tipidir. Böyleleri Allah'ı Rab olarak tanımadıkları gibi rızık verici, nimet verici olarak da tanımamaktadır. İbadetin, kulluğun biz diğer adı da nedir? Şükürdür. İnkarcılar Allah'a şükretmeyen insanlardır. Allah'a iman, ona ibadeti yalnızca ona şükretmeyi ne yapar? Yerine getirir. Ama bu yönünü bizden bir örnek vereyim. Geçen Harun da derste istedi. Müslüm'ün bir rivayet var kardeşler. Allah Resulü ve Vesselam geçmiş ümmetlerden bir adamdan örnek veriyor. Bir adam, Ya Rabbi benim ömrümü uzun et diyor. Allah ona 300 sene ömür veriyor. Ya Rabbi diyor, benim bütün ömrümü namaz kılan adam Adam ömründe namaz kılarak geçiliyor. İncivaya çekiliyor. Ya Rabbi benim ruhumu Alnım secdedeyken, namazdayken tavz Ve o vaziyette Allah'ın huzuruna gelir. Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete giriyor. Adam diyor ki Ya Rabbi amelimi tart da öyle gireyim. Adamın ameli tartılıyor. Sadece bir gözünün şükrünün edasına ne yapmıyor? Yetmiyor. Ve yutkunarak Ya Rabbi rahmetimle diyor. Allah Azze ve Celle rahmetimle cennete giriyor. Yani yapmış olduğunuz hiçbir amelede ne yapmayacaksınız? Güvenmeyeceksiniz. Ancak Allah size bunu ihsan ederse sen bunu ne yapacaksın? Yapabilirsin çünkü her namazdan sonra Allah Azze ve Celle'nin Resulü bize La havle ve la kuvvete illa billah dememizi ne yapıyor? Emrediyor. Hatta bu kelime cennet hazinelerinden nedir? Bir kelimedir, hazinedir. Ve insana gelecek bela ve musibetin 99 bela musibetin önünü bir bu kelime ne yapar? Düşebilir. Evet. Allah bizleri şükredenlerden eder. İkinci boyutu ise mümin olan kimselerin verilen nimetlere, yapılan iyiliklere hakkıyla şükretmemeleridir. Esasen müminler iman ederek şükürün birinci şartına uyarlar. Ancak onlar hayatları boyunca ibadet, dua ve şükür ifadeleriyle Allah'a karşı şükreden kul olmaya devam edeceklerdir. Kardeşlerim, müminlerin şükürlerinin noksanlığı ibadetlerindeki hatalarıyla harama düşmeleriyle ortaya çıkar. Bu hatalar onları küfre götürmez ama böyle şeylerde şükreden kullara ne yapmaz? Yakışmaz. Mesela onlar namaz kılarlar ama ne yaparlar? Gösteriş için kılarlar. Son vakte bırakırlar. Allah'a gereği gibi ne yapmazlar? Zikretmezler. Bunlar kimin amelleri? Yani ibadetler insanın kimliğini ne yapıyor? Ön, tura, ön tarafa getiriyor. Hiç kimse kendisine ben müminim, şunun buyum demesine ne yapmaz? Gerek yok. Oradaki ibadet senin ne olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Çünkü bunu söyleyen Allah ve onun Resulü. Onun için insanın haktan satması hep ibadetlerindeki gevşekliğindendir. Bizim Allah korkumuzun artması amellerde sık olduğumuzu gösterir. Amellerde gevşeksek bu da Allah korkusunun azaldığını gösterir ki şöyle düşünün, şuradaki işlemenleri benim günahım olarak düşünün, bu benim önümde nedir? Bir engeldir. Allah'la benim aramda şubut oldadır. Bu perde kalkmadığı müddetçe şurayı ne yapamıyorsun? Göremiyorsun, geçemiyorsun. Onun için bunun ortadan kalkması ancak ibadetleri insanın sıkı sıtıya ve cemaat içinde Allah'ı seven, Allah'tan korkan insanlarla birlikte hareket etmesine bağlıdır. Evet. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki: "Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size nimetlerimi artırırım." Ve andolsun eğer küfrederseniz nankörlük yaparsanız şüphesiz benim azabım da size çok şiddetli olur. Evet. Nankörlük eden muhakkak cezasını bulur Yani nankörlük yapan insanın hiçbir zaman bu yaptığı yanına ne yapmaz? Kalmaz. Bunu günümüzde televizyonla, şeylerle işleyerek toplumu tam bir humanist hale getiriyorlar. Bizim kadarıyla. Ama durum öyle değil. Çünkü mesela e, biz ilk okuldayken Kaşav, Ömer Seyfettin, onların hikayeleriyle bizleri büyüttüler. Halbuki bizim hiçbir zaman edebiyatçıdan şundan bundan alacak bir şeyimiz yok. Bize insanlık tarihini eğer anlatacaklarsa Kur'an'dan anlarsalar, sünnetten anlarsalar ne yapmaz? Hiç kimse Yalpa yapmış Ne yapıyor çocuk? Bir eline bıçak almış, bir tahta. Ne yapıyorsun oğlum? İşte ben kaşık yapıyorum. Bunu ne yapıyorsun? İşte tahta yapıyorum. Sen yaşlandığında ben de sana yemeğini ayrı koyacağım, ayrı yere koyacağım. Kur'an'a baktığımızda biraz önce ciklettik. Anaya, babaya üfküle demedir. Yani dinden bir şeyleri verebilsek biz neslimize o insanlar ne yapar? körlük yapmaz, bunun yanında ve olur ve iyilik eder. Ama nankörlük eden hem dünyada hem de ahirette muhakkak karşılığını ne yapar? Görür. Allah cezasız bırakmaz. İnsanoğlu aciz, muhtaç, zavallı bir varlıktır. Sahip olduğu maddi, manevi her nimete Cenabı Hakk'ın isyanı ve dilemesiyle kavuşmaktadır. Sağlıklı olması, hayatını ikame etmesi, dünyalık nimetlere kavuşması hep bu ihsanla olmuştur. Onun için atalarımızın güzel bir sözü var. Belki birçok sohbette bunu zikrediyoruz. Yeri ekmeye göğe ne yapmaz? Bakmaz. Adam market açmıştır. O ile çalışıyordur. O halde çalışıyordur. O dişçidir. Çalıştığı kazandığıyla ben kazandım şeyini Allah'ı unutabilir. Allah'ı unutanlardan edemez. Ama çiftçi öyle değil. Ekiyor. Ya Rabbi ben ektim. <gülüyor> Rahmet istiyor. Yani kafiri dahi imana geliyor. Hatta bir yağmur duasına gidin, bakın, ne kadar küskün dargın varsa yan yana yürütürler. Kol kola. Sizin yüzünüzden nankörler, yağmur gelinler derler. <gülüyor> Zorla barıştırırlar. Kucaklaştırırlar ve ondan sonra dua ederler. Siz böyle kırgınsınız da Allah da bize ne yapmıyor? Yağmur vermiyor derler. O kadar da birleşirler bu noktalar. Ama ne yazık ki çiftçilik, peygamber mesleği olan gitti, yerine birçok meslekler edinilince bazen insanlar hakkı ne yapabiliyor? Unutabiliyor. Allah unutanlardan eylemesin Allah'ın unuttuğu kimselerden bizleri eylemesin. İnsanoğlu o kadar aciz ki kardeşlerim, bir gün sonra kendisinin ve yakınlarının hayatta kalıp kalmayacağından, sağlıklarının bu şekilde devam edip etmeyeceğinden, mal varlığının elinde kalıp kalmayacağından, nafakasını temin ettiği işinin devam edip etmeyeceğinden emin bile değildir. Ama ne yazık ki onun peşinde gider, Allah'ı ne yapar? ondur. Öyle vaktini harcar ki, onların peşinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iki şeyiniz var. Boşa geçirdiğiniz kıymetini bilmediğiniz. Bu birisi zaman, birisi de nedir? Yani bunların kıymetini ne yapmasınız? Bilmezsiniz. Şimdi geçmişe bakıyorsun kadınları ele alayım, sıbı almayayım. Sabahın dördünde kalkarlar, yiyecek hazırlanlar, çeşmeye gider, su getirirler, Bulaşığı yıkarlar, çamaşırı yıkarlar. Akşamı yiyeceğim. Şimdi neredeyse kadın çalışma makinası. Şimdi bulaşık makinası otomatik. Çamaşır makinesi otomatik. Buzdolabı, elektrik südürgesi. Kadının bu kadar saati, boş saati varken ne olması gerekir? Yani alimin de üstüne Şeyhülis'ten olması gerekir. Peki nasıllar hanımlarınız? Nasılsa boş, yataklar ne, ne diyorlar o geniş rahat yataklara, po, rahat ortovetik, Öyleye kadar yatınca sırtları ağrımayacak, ayakları şişmeyecek. Yani akşama yakın yani koca gelmese yataktan bile kalkar, yok halbuki bu insanların kalkıp düzenli yaşantıları olsa hem ailede düzen, hem çocuklarda düzen, hem de toplumda düzen hatta, hatta olur. Ama bugün bakın, Müslümanların ailelerinin çoğu cahildir. Çok cahildir. Halbuki her şeyleri otomatik. Okuyamıyorum, anlayamıyorum, vaktim yok. Bunu demelerine bile hiç gerek yok. Kur'an ellerinde, otomatik. Yani basıyorum bir tuşa. Her türlü sohbeti ne yapabiliyor, dinleyebiliyor mu? Kitapçıya bile gitmelerine gerek yok, İnternete git, istediğin kitabı ne yapabiliyor, indirebilir. Ama 40 yıllık lafı gelir, güderler, konuşurlar, bir Allah'ın kelamını konuşmazlar. Biz... Bakın, bu da mantıklı. <Gülüyor> evet. Erkeklere ben söz söylemem. Söylediği söz bahse getirdik. Atmıyorum. Ama bu sözlerimi atıyor olarak kabul ediyorsanız evet atıyorum. Hayır. Evet. E, bütün bunlara rağmen insanoğlu pek çok zaman acizliğini, zayıflığını unutup sahip olduğu nimetleri kendinden bilmektedir. Aynen Ebu Leheb'in İseyle Furus'un kelimesine bakacak olursanız o ne diyordu? Bunlar bana dünyada verilmişse ahirette de bunun misli ne yapılır? Verilir diyordu. İşte bu da nimete nedir? Nankörlüktür. Allah'ın içeriği de ne yapmış? Kurutmuştur. Kaflete düşüp bu nimete kendi eliyle kendi çalışmalarıyla kavuştuğu içine insanın kapılmaması gerekir. Efe kim arıyor? Ee, allah Teala'nın lütfu ve inşanı olduğunun inşa'nın hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Sizlere e, ibret alınması gereken bir hadis-i serifi nakledeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonuna kadar bu hadisi naklettiği için ben de size muhteşem geçmeyeceğim. muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bu şekilde e, açıklamışsa büyük hikmetler vardır. Hepinizin malumu Abraş'ın kel kör kıssası diye Bukhari Müslüm başta olmak üzere bütün sinerlerde geçen bir kıssa vardır. O kıssayı size nakledeceğim. Ve hiçbir nankörlüğün cezasız kalmadığını bu hadis-i şeriflerinde inşallah anlamış olacağız. İnsanı yaptıklarını kendisinden bilmeye, övünmeye sürükleyen, şükretmeyi unutturan sebeplerin başında cehalet ve gaflet gelmektedir. Kaflete düşmeyip bütün nimetlerin Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanı olduğunu düşünmek lazımdır ki bu da farzdır. Böyle düşünmeme cenab Hakk'a karşı nankörlük olur, bu da cezası kalmaz. Ne demişim lan ben erkeklere? <gülüyor> Hangi? E, da da <gülüyor> <gülüyor> e, bakın Ebu Kureyre'nin nakrettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden üç kişinin e, durumunu bizlere anlatıyor İsrailoğullarından üç kişi vardı diyor. birisi Abraş Abraş'ın ne olduğunu bilir misiniz? hani böyle Şöyle beyaz e, derisinde Sedef değil. Sedef farklı. Mesela benim e, dede derdik, Dedemin kardeşi. Ona da bir dede deriş. Alaveli derlerdi. Yani yüzünde, böyle en sesinde, ellerinde beyazlıklar vardı. Buna Abraş hastalığı derlerdi. Bunun bir ismi daha vardı. Neydi o? Bitirgo. Bitirgo mu? Başka bir isim daha vardı. Fransızca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> soralım. Var. Alaca. Alaca hastalığı derler. <gülüyor> üç kişi vardır diyor. Bunlardan birisi e, Abraş, birisi Kel, birisi de e, <gülüyor> Ama kıssası. Bakın bu üçü de toplum arasında hemen ellen e, gösterilen bilinen hatta Kel, işte Abraş, bazen e, alay edilen, bazen şakalara giren birçok şeyleri vardır. Ama ile alakalı fazla bir şey gelmez ama özellikle e, kaçı dökük arkadaşlar diye evet. e, ve avreş hastalığıdan olan insanlarda bir eziklik vardır. Evet. Sen de, de kelleşmişsin ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam bu üç insanla alakalı bize bir kısım anlatıyor. Bakın bu insanların vücutlarında bu gibi haller var. Allah Azze ve Celle bu üç insana da insan kılığında bir melek gönderiyor ve onlarla aralarında şöyle bir şey geçiyor. Önce cildi çirkin görmene insan kılığında bir melek geliyor ve melek kendisine diyor ki bakın çok dikkat edin buraya en çok sevdiğin, istediğin şey nedir? Abraş hastalığı olana diyor. Bir insanın bir yerde derdi varsa ne yapıyor? Canı doğru Diyor ki cildimin, görünüşümün güzel olmasını istiyorum. Cildim güzel olursa başkalarının çirkin gördüğü, aşağıladığı bu hastalıktan kurtulmuş olurum. Allah'tan en çok bunu isterim diyor. Ve melek Bismillah diyor. O alaca olan yerleri sulaz diyor ve insanın o görünüşü çok güzel bir hale geliyor. O hastalık gidiyor. Ve melek ona hangi malı daha çok seversin diye soruyor. O diyor ki deve yahut sığırız diyor. Kendisine on tane dişi deve veriliyor. Ve melek diyor ki Allah bunları sana mübarek eylesin değil. Bu sefer kime gidiyor? Başı sel olana. Ve ona da soruyor. En çok Allah'tan bir şey istiyor sen ne istersin? O da diyor ki Allah'ın bana güzel bir saç vermesini insanların hoş karşılamadığı kellikten kurtulmayı istedim. <gülüyor> Menek onun da kafasını neşk ediyor ve onun da saç kafada ne yapıyor? Orman gibi geliyor, kellik gidiyor. Ve ona da soruyor, diyor ki en çok sevdiğin mal hangisi? O sığır ya da deve diyor ona da 10 on tane ne yapılır? Sığır hediye ediliyor. Hemen yavrulamak üzere gebe, dişi deve veriliyor. E, sığır veriliyor. Sonra melek gözleri ama olana geliyor. Diyor ki, dünyadan bir şey istesen Allah'tan ne istersin? O da diyor ki dünya gözüyle diyor, dünyayı bir görmek isterim diyor. Ama isyandan değil diyor. Ve melek onun da gözünü moşkurdur ve gözü ne yapıyor? Açıyor. Ona diyor ki dünyadan diyor en söylediğin mal nedir? O da koyundur ve ona da ne yapılıyor? Yavrulamak üzere koyun veriliyor. Bakın bu imtihanın bu yönü. Kelin, kendini kim giderdi? Allah. Malı yokken malı kim verdi? Allah. Abraş hastalığını gideren kim? Allah. Malı yokken mal veren kim? Allah. Körün gözü görmezken görüme hale getiren kim? Allah. Malı yokken veren kim? Yine Allah. Ve hadis devam ediyor. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki o eskiden kel, avraş ve kör olanın malları o kadar çoğalıyor ki vadiler ne yapmıyor? O kadar çoğalıyor. Çok zengin oluyorlar. Ve aradan bir zaman geçiyor. Allah Azze ve Celle Onlara e, aynı meleği insan kılığında gönderiyor. İlkin avraş hastalığı olana geliyor ve alaca hastalığı olarak geliyor. Aynı onun eski halinde. Yolda kaldığını kendisine bu hastalığı iyileştiren ve bu nimeti verenin aşkına bana diyor bir çift deve versen de bunu diyor birini binsen birini yederek gitsen yani yolda kaldım. Bu diyor çalışıp kazanma malıdır diyor. Nankörlük yapıyor, vermiyor. Ve melek diyor ki ben sana gönderilmiş olan melektim. Senin iyilenme, iyileşmene sebep olan Allah beni sana bir imtihan için gönderdi sen kaybettin diyor. Beddua ediyor ve eski hastalığına dönüyor. Malı telefonuyor. Kene geliyor, aynı şekilde o da inkar ediyor. Mal vermiyor. Ona da beddua ediyor. Ve akabinde ama olana gelir. Amaya ben diyor yolda kaldım. ama olarak geliyor eskiden ama olana. Ve Allah için diyor bana bir çift koyun verir misin sana bu gözü bağışlayanın hürmetine? O da diyor ki ben diyor âmâydım görmezdim. Allah bana göz verdi. Benim malım yoktu. İşte gördüğüm nimetleri verdi. Vallahi ister et sunar, ister istediğin ben sana bunlara ne yapmayacağım? karışmayacağım diyor. Ve melek de diyor ki sen diyor imtihanı kazandın. Ben Allah'ın size göndermiş olduğu bir meleğim ve imtihan için gelmiştim. Ama onlar diyor Allah'ın verdiği nimeti inkar ettiler. Nankörlük yaptılar ve dünyada da cezalarını gördüler, kaybettiler diyor. İşte melek malım senin olsun. Ben mal almaya değil. Ben üçünüzde ne yapmaya imtihan etmeye geldim. Siz üç kişiydiniz. Üçünüz de imtihana tabi tutuldunuz. Sen imtihanı kazandın, Allah sonunda razı oldu. Fakat iki arkadaşın imtihanı kaybetti. Nimetin kıymetlerini bilmedikleri için cezalandırılıp eşki hallerine döndü. Evet. Bunlar ibret alınmadığı için bu geldi. Bu hadis-i şerif de bizlere gösteriyor ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri birçok zaman, birçok yerde göndermiş olduğu melekleriyle ne yapıyor? İmtihan ediyor. Onların melek olduğunu biz bilmeyebiliriz. Ama biz imtihanı kazanmak zorundayız. Bu kışkalar bizim uyanık olmamızı, duyarlı olmamızı ve imanımızın artması için ne yapmamı söylenen sözlerdendir. Demek ki nimet veren, şifa veren kadri kıymetini insanların bilmesi gerekir. Bilmeyen insan hem burada kaybediyor, hem de ne yapıyor? Orada kaybediyor. Hatta atalarımız der ki cimri mal kazanır ama ne yapar? Dost kaybederler. Evet. Geçmişte bu konuyla ilgili daha pek çok ibretli olaylar yaşanmıştır. Mesela Allah Azze ve Celle Sebe halkına pek çok nimetler vermişti. Buna karşılık onlar da nimete karşı şükür etmediler ve gönderilen peygambere ne yapmadılar? iman etmediler. Allah da onları ne yaptı? Kahretti. Onlara arim arimseli gönderildi ve o da ne yapıldı? Helaklı gibi. Ve insanlık tarihine baktığımızda insanlık tarihi nimete nankörlük yapıp gafil olduğu her noktada ne yapmıştır? Hep helak olmuştur. Bakın Kur'an'da İnşallah bir gün azaptan, azap sebepleri ve geçmişteki kavimlerin neden helak olduklarını isteyeceğim. Allah izin verirse hep beraber o noktalara dikkat ettiğimizde ya bir yağmurla, ya bir rüzgarla, ya bir sesle, ya bir depremle yani şu Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu dua afetler diyor ya sadece onlarla ne yapmışlardır? kendilerini çok güçlü gören, dünyanın hakimi olduğunu söyleyen insanlar ne yapmıştır? Merak. Bir saniyede felak olup gitmişlerdir. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kaymayı nasip etsin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi yapınca evet. nasip etsin. Rabbim mankörlerden değil, vefalı olanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizdeki mankörlük olan kötü huyları alsın. İyi iş iyi iş Hatta Şakalbani'nin Evlenme Adabı kitabını okumuşsanız orada güzel bir nakil verir. Kişi diyor, evleneceği kadının, rifah gecesi, onun almına elini koy ve dua eder. Duasında ne der? Allah'ım bundaki şeytani huyları hayırlısıyla değiştir. Allah bizdeki şeytani huyları hayırlısıyla değiştirsin. Rab'im bizleri hayırlı insanlardan sorsın. Allahümme ve bihamdike eşhüben la ilahe illa hunte şühtafir ki velhamdülillahi raktan Allahümme şu yere koymayın. Bana yetmedi. Şimdi Boktancıyla şeyin işine döner. Birisi çıkan...